ومن يتعالى ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار كارديشلریم شیخ الاسلام محمد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 اِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَٰلِكَ ف۪ي وَجْهِ النَّب۪ي صَلَّ اللّٰلٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Diyor ki Enes radıyallahu anh, şiddetli rüzgar estiğinde, Nebi aleyhissalatü vesselamın yüzü değişir ve biz bunu anlardık diyor, yüzünden anlardık. Çünkü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın kendisine ilk indiği insan. Ayetleri ümmetine tebliğ eden ilk insan. Ve o ayetler arasında neler var arkadaşlar? Helak olmuş kavimlerden bahsediliyor.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 dek namaza duruyor. Ayşe radıyallahu anh da rivayet mi? ediyor. Diyor ki: "İza hacet rihun şedide, قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Çok şiddetli rüzgar estiğinde Nebi Aleyhissalatu aleyhi vesselam şöyle derdi diyor Ayşe radıyallahu anh. Allahumme inni es'eluke min hayri ma em, ma emret bih ve a'uzü bike min şerri ma emert bih. Veya şöyle okuyalım. Allahumme inni es'eluke min hayri ma emret bih.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 Yani şaşırıyorsun. kuvvetli gibi bir yerde, sıcağın olduğu bir yerde, buğday tarlalarının olmadığı bir yerde ne yapmış? Rüzgar almış, getirmiş budayı bırakmış. Yani onun için aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahümme inni es'eluke min hayrima emarte bihi. Bu rüzgara emrettiğin ve onun getirdiği senin emrinle getirdiği hayrı senden istiyorum. Yine allah Teala rüzgarın Aşılayıcı. Ağaçlar, bitkiler birbirine aşıladığını söylediği gibi başka bir ayette diyor ki وَمِنْ اَيَاتِهِ en يُرْسِلَ الْرِيَاهَا مُبَشِّرَاتِ Allah Teala'nın rulubiyetinin ve uluhiyetinin bir alameti de onu gösteren bir ayette nedir? Rüzgarı size müjdeleyici olarak göndermesidir. Rüzgar bize müjdeleyici olarak gelir. وَلُوذ۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه۪ي ve rahmetinden size tattırmak için, vermek için. Valideci emrihi ve denizlerde gemiler ne yapsın diye, Hareket etsin, gitsin diye, yürüsün gitsin diye rüzgarı size gönderir. Öyle tabi takvimin fazlihi, öyle Ve Allah Teala'nın fazlından, lütfundan isteyesiniz diye size işte bütün bunlardan dolayı Allah Teala rüzgarı ne müjdeleyici olarak gönderir. Yani rüzgarda bir hayır vardır.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 elim acıtacak. Sizlere acı verecek ne var? Azap var. Yani nebi Aleyhissalatu vesselam bunları okuyan, bunları bilen bir peygamber o sebeple rüzgarı gördüğünde ne yapıyor? Hemen Allahu Teala'ya sığınıyor. İşte yani Rabb'inin hakiki manada tanıyan, bilen hakkıyla tanıyan, bilen bu halde olur arkadaşlar.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 An-Ubey ibn-i Ka'b anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. <gülüyor> La tesubbur rih. Rüzgara sövmeyin. <gülüyor> Fe idâ râytum mâ tekrahûn. Eğer diyor hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz, yani rüzgar, iş yapmak istiyorsun, çalışmak istiyorsun. Rüzgar öyle esiyor ki, yapmak istediğin işe engel oluyor diyor ki Aleyhisselam böyle bir durum olduğu zaman şöyle deyin diyor. Allahümme inna nes'eluke min hayri hazihi rih ve hayri ma fiha ve hayra ma fiha ve hayra ma umirati bih. Allah ey Allah'ım biz bu rüzgarda olan hayrı ve rüzgarın taşımış olduğu hayrı selamünaleyküm ve aleyküm selam. Evet. ve senin emrettiğin kendisiyle emrolunduğu hayrı senden istiyoruz ey Allah'ım. Yani deminden söyledik rüzgarda hayırlar var güzellikler var. Ve naudo bi kemin şerri hadhi riḥ. Ey Allahım, bu rüzgarın şerinden ne yapıyoruz? Sana sığınıyoruz deyin diyor. Bu rüzgarın şerrinden sana sığınıyoruz. Ve şerri mafiha, bu rüzgarın taşıdığı şerden içinde bulunan şerden sana sığınıyoruz. Ve şerri ma umir tabihi veya ve şerri ma umiratbi ve şerri ma